Bismillahirrahmanirrahim Adiyat Suresi Mekke'de nadir olan surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden on bire kadar andolsun o koştukça koşanlara ve kıvılcımlar saçanlara sabah sabah baskın yapanlara ve tozu dumana katanlara derken bir topluluğun ortasına dalanlara ki gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Doğrusu kendisi de buna hakkıyla şahittir. Gerçekten o hayır sevgisinde pek şiddetlidir. Yoksa bilmez mi kabirdekilerin dışarıya çıkarılacağı zamanı, göğüslerde bulunanların derlenip toparlanacağını, muhakkak ki Rabları o gün onların her şeyinden haberdardır. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Allah yolunda sürülünce koşan ve çişneyen ata yemin ediyor. Ve kıvılcımlar saçanlara nalları taşlara sürtünüp bundan kıvılcımlar meydana gelenlere sabah vakti baskına gidenlere ki teki Aleyhisselatü Vesselam Sabahleyin ezanı dinler ve baskın yapardı. Atlarla savaş meydanında tozu dumanla katanlara. Derken bir topluluğun ortasına dalanlara buyuruyor. Evet. Bütün bunlar Rabbim Sübhano Kuvveti insanlardan istediği istediğini yerine getirenleri ödü, itaat edenlerin kurtulduğu ama gerçekten insanın Rabbine karşı çok nankör olduğu üzerine kasem edilen şey işte bu. Yani o Rabbinin nimetlerine karşı her zaman nankördür diyor. Ve Rabbimiz Subhano doğrusu kendisi de buna hakkıyla şahittir. Doğrusu Allah da buna şahittir buyurmuştur. Gerçekten o hayır sevgisinde pek şiddetli malda mala düşkünlüğünde aşırı bir sevgisi var. Allah kendisine bir şey isabet ettiğinde hemen cimrileşir ve harit olur. Rabbimiz faham ve Teala yoksa bilmez mi kabirlerinin çıkarılacağı zamanı, haberlerdeki ölülerin çıkacağı vakti, göğüslerde bunların derlenip toparlanacağı anı, muhakkak ki Rabları o gün, onların her şeyinden haberdardır. Yaptıkları ve ettikleri her şeyi elbette Rablar bilir ve buna göre en uygun ceza ile onları cezalandırılır. Zerre miktarında zulüm olmaz buyurmuş. Allah bizleri rahmetiyle yargılasın. Cezaya uğrayanlardan değil, hayra nail olanlardan eylesin. Velhamdülillahirakiralemiz.